Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o doğru yola iletilmiştir.